Vaktiyle bir dere kenarında yaşayan anne ayı ve yavrusu varmış. Annenin adı Annişka, yavrusunun adı da Lopitto'ymuş. Lopitto yemek yemeyi çok severmiş ama hep abur cubur yemek istermiş. Hiç faydalı bir şey yemezmiş. Annesi Annişka nefis sofralar hazırlıyormuş Lopitto'ya. Ispanak, karnabahar, kereviz, bezelye. ...enginar, ondan sonracığıma bulgur, mercimek, barbunya ve kara buğdaydan yemekler pişiriyormuş. Yanına yoğurt veriyor, salatalar, çorbalar yapıyormuş. Lopito ise bazen tutturuyormuş, ben sadece patates kızartması, makarna, pilav yiyeceğim diye. Annişka ona portakal, elma, armut, nar veriyormuş, güçlensin, sağlıklı olsun diye... Ama yine de Lopitto illa diyormuş ki ben bakkaldan kutulu içecek istiyorum. Mesela aslında ayılar balı çok sever. Ama bizim Lopitto canın balı bile reddediyor. Şeker olsun, pasta olsun, poğaça olsun diyormuş. Annişka ona pıtırcığım <gülüyor> diyormuş ya koca göbeğiyle pek de pıtırcık sayılmazmış Lopitto. ''Hadi biraz ağaca tırman, biraz kelebeklerle koşmaca uçmaca oyna, azıcık dere kenarındaki çiçekleri koklamaya git.'' dedikçe Lopito daha fazla şeker, daha fazla kutulu içecek, daha fazla kızartma istiyormuş. Böyle sağlıksız beslenmekten o kadar şişmanlamış, o kadar şişmanlamış ki hiç yerinden kımıldayamaz hale gelmiş. Bir yudum su içebilmek için kıyısında yaşadığı dereye doğru iki adım bile atamaz olmuş. Lobito çok tatlı yediği için susuzluktan ölmek üzereymiş. Hareket etmekte zorlandığı için her şeyi de annesinden istiyormuş. Annesi de ona kıyamıyormuş, suyunu bile o getiriyormuş. Bir bardak getirmiş, iki bardak getirmiş, üç bardak getirmiş, dört bardak getirmiş, beş bardak getirmiş, altı bardak getirmiş, yedi bardak, sekiz bardak, dokuz bardak, onuncu bardakta artık yorgunluktan kalmış kadıncağız. Canım Lopito da annesini uyandırmaya kıyamamış ama susuzluğu da geçmek bilmiyormuş. O kadar su içince de midesi davul gibi olmuş. Bitmek bilmeyen susuzluğunu gidermek için yuvarlana yuvarlana dere kenarına kadar zar zor gelmiş. O kadar ki iki adım da nefes nefese kalmış. Bir yudum su içebilmek için eğilince o kocaman vücut öyle bir ağır gelmiş. Öyle bir ağır gelmiş ki bir anda kendini kaldıramayıp çof diye suya düşmez mi bizimki? Hii zavallım. Derenin akışına kapılıp gitmiş. Suyun içinde taşlara çarparak, çalılarda çizilerek sürüklenmiş durmuş. Zannedersin ki dağın tepesinden koca bir taş kopmuş da yuvarlana yuvarlana aşağılara doğru gidiyor. Lopito sonunda ta derinin aktığı gölde bulmuş kendini. Canı fena halde yanmış. Üstelik de yapayalnız kalmış. Seslenmiş seslenmiş annesine duyuramamış. Hala şişmanlıktan kıpırdayamıyormuş. Akşam olmuş, karnı çok acıkmış. Gurul gurul gurul gurul diye kükreyen midesi artık ormana inletmiş. O sırada elinde havucu şapırdata da yiyeceğinin keyfini çıkaran tavşan sese dikkat kesilmiş. Acaba bu bir gök gürültüsü mü? ''Yağmur mu geliyor? Yoksa bir aslan hırıltısı mı? Beni mi yemek istiyor?'' Burnunu oynata oynata etrafa bakmaya başlamış. ''Bir de ne görsün? Kocaman tüylü bir taş. Yani ıı, taş olsa gerek.'' diye düşünmüş. Çünkü taş olmasa kıpırdardı. Ama niye tüylü? ''Çok ilginç.'' bir kedi merakı ile yaklaşmaya başlamış. Derken bir anda taşın içinden gurul gurul gurul gurul sesler gelmiş yine. Kedi gibi meraklı tavşan tam da bir tavşan gibi ürkmüş. Zıp zıp zıp diye üç hamlede ağacın arkasına saklanmış. Ne kadar değişik bir taş bu gurul diyor. Sonra taştan minik minik kıç kırıklar Arkasından sesler gelmeye başlamış. Aa, Taş ağlıyor mu yoksa? Galiba da konuşuyor. Dikkat kesilince kulakları havada yan yana dikili vermiş. Taşın ne konuştuğunu dinlemeye başlamış. Çok acım, keklerim, bu açalarım, şekerlerim. Gurul, gurul, gurul, gurul. Tavşan bir cesaretle Taşın yanına kadar gelmiş. Zıp 1, zıp 2, zıp 3 deyip havucunu taşa doğrultmuş. Eller yukarı. <gülüyor> gurul gurul gurul gurul. Gurultuyu duyan tavşan tepe taklak yuvarlanmış. <gülüyor> Anneciğim, biraz bekledikten sonra cesaretini toplayıp taşın diğer tarafına gitmeye karar vermiş. Zıp 4, zıp 5, zıp 6. Aa! Bir de bakmış ki bu bir taş değil. Bu bir ayıcık. Çekinerek selam vermiş. Merhaba ayıcık, adın ne? Lopitto. Senin Oppo hop hop zıplıyorum diye annem koymuş ismimi. Niye alıyorsun sen? Annemi özledim ve de çok açım. Ah, O gurultular karnından mı geliyordu? Hı hı. Hı. Oppo Bizim Lopitto'nun haline çok acımış. Anneni buluruz ama önce şu gurultulara bir son vermek gerek. Yoksa oho ormanda kimse uyuyamaz bu gece. Sonra bir elindeki havuca bakmış bir Lopitto'ya. Bir elindeki havuca bir Lopitto'ya. Bir havuca <gülüyor> en sonunda karar vermiş paylaşmaya. Hmm, havucumu paylaşabilirim istersen. Lopito hiç havuç yememiş daha önce. Nasıl bir şey ki o? Tatlı mı? Tatlı. Hem de nasıl demiş tavşan. Hmm. Peki o zaman? Aslında o kadar da açmış ki... Hayır diyecek hali zaten yokmuş. Katur kutur, katur kutur yemiş havuç. Ama çok sevmiş. Çok güzel... ''Biraz açlığı dinmiş Lopitto'nun.'' ''Gezelim mi?'' demiş tavşan ama Lopitto yerinden kımıldayamıyormuş ki. ''Peki'' demiş tavşan. ''Bir süre benim yediklerimi yersen zayıflarsın birlikte gezeriz.'' ''Tamam'' demiş Lopitto çaresiz. Tavşan Oppo ona ormanda bulduğu meyveleri sebzeleri getirmiş bir müddet. Gerçekten de Lopitto gitgide fazla kilolarından kurtulmuş ve daha enerjik olmaya başlamış. Artık ormanda birlikte gezmeye başlamışlar. Çok nefis meyveler varmış ormanda. Börtlen, elma, karpuz, sonracığıma, yeşil salata, maydanoz, ıspanak, sonra dereden şırıl şırıl akan pırıl pırıl sulardan içmişler. Lopitto'nun hikayesini tüm orman duymuş. Herkes Lopitto'nun güzel ve sağlıklı yiyeceklerinden tatmasını istemiş. Arılar kovanlarından altın renkli bal ikram etmiş. Karıncalar çalışkan olmalarını sağlayan kabak çekirdeği, maymunlar enerjik ve çevik olmalarını sağlayan muz, ceylanlar da hızlı koşmalarını sağlayan lezzetli otlar getirmiş. Lopitto bu lezzetlere öyle alışmış, öyle alışmış ki artık şeker, pasta, kızartma aklına bile gelmiyormuş. İncelmiş, boyu uzamış, kolları, bacakları güçlenmiş, hem de bir sürü arkadaş edinmiş. Kelebeklerle kovalamacı oynuyor, ağaçlara tırmanıp rüzgarın şarkısını dinliyormuş. Ama annesini çok özlemiş Lopitto. Nasıl da dinlemedim hiç annemin sözünü. O bana hep anlatırdı ormanın ne güzel olduğunu. Bense yağlı şekerli tıkıntılardan başka bir şeyle ilgilenmezdim. Demiş kendi kendine. Bir yandan da annesinin yaptığı sağlıklı yemekleri düşünüyor. O lezzetleri kaçırdığı için hayıflanıyormuş. Lopitto... Tavşan Oppo'ya ''Eve gitmem lazım. Annem çok merak etmiştir.'' demiş. ''Peki nerede evin?'' diye sormuş Oppo. Bir düşünmüş önce Lopitto. Sonra bir sağına bakmış bir soluna ''Bilmiyorum. Neredeyiz ki?'' ''Akıllı Oppo o zaman bir plan yapalım. Nasıl geldin sen buraya?'' Su içmek için evimizin yanındaki dereye eğildiğimde şişkoluktan suya düştüm. Dere beni buraya kadar getirdi. Yani o zaman deriyi gerisin geri takip edersek sizin eve ulaşırız. Çok akıllısın Oppo! demiş Lopitto. Eee o kadar sebze meyve yersen sen de çok akıllı olursun. Hemen hazırlık yapmaya başlamışlar. Yanlarına havuç, salatalık, orman meyveleri alıp sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulmuşlar. Dereyi takip edip akşama kadar hem sohbet etmişler hem yürümüşler. Lopitto artık zayıfladığı ve güçlendiği için hiç yorulmamış. Hatta tavşan küçük olduğu için bazen onun sırtını alıp yardım bile etmiş. Akşam olmuş bir bakmışlar ki ev orada. Lopitto'nun annesi Annişka da dere kenarında üzgün üzgün oturuyor. Tavşanlar hızlı koşar ya. Lopitto sevincinden öyle bir koşmuş ki annesine oppa bile yetişememiş. Annesi Lopitto'yu görünce önce tanımamış. Aa! Bu da kim beni kucaklayıp havada çeviriyor? Anne benim Lopitto! Annesi şaşırmış. Olamaz! Lopitto tombişlikten yerinden bile kımıldayamazdı. Ama sen, kımıldamak ne kelime, beni kucaklayıp bir de döndürüyorsun. Cık, gözlerinden tanırım. Bak bakayım gözlerime. Annişka, Lopitto'nun sevgiyle bakan gözlerini görünce tanımış ve inanamamış. Sevinçle sarılıp hasret gidermişler. Lopitto annesini Oppo tanıştırmış. Annişka hemen enfes bir yemek yapmış onlara. Bütün gece başlarından geçeni anlatmışlar. Lopitto artık hep annesine yardım ediyormuş ve annesinin yaptığı sağlıklı yemeklerden yiyormuş. Opba da onlarla yaşamaya başlamış ve ömür boyu süren bir arkadaşlıkları olmuş. Ha bu arada minicik bir tavşanla kocaman bir ayı arkadaş olabilir mi diye sorarsanız, <gülüyor> olur tabi. Sevgiyle bakan gözleri olan herkes, herkesle arkadaş olabilir.